706, numaralı konu, Hazreti Ömer'in emir tayinine dair mektubu ve emirde bulunması gereken vasıflar hakkındaki sözü, evet, Hz. Ömer bize şunları yazdı, ben size Ammar bin Yasir'i emir olarak, Abdullah bin Mesud'u da öğretmen ve vezir olarak gönderiyorum, ikisi de Hazreti Peygamber'in ashabından ve Bedir ehlidirler, onlardan öğreniniz ve onlara uyunuz, ben Abdullah'ı size göndermekle sizi kendime tercih ettim, Osman bin Huneyfi de irayı taramak için gönderdim, ücret olarak, her gün bir koyun vereceksin, koyunun yarısını ve iç organlarını Ammar Bin Yasir'e, diğer kısmını da bu üç kişi arasında taksim ediniz.